Merhaba kıymetli dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza bugün Tefsir çeşitleri başlığıyla devam ediyoruz. Tefsir çeşitleri. Başlangıçtan günümüze kadar yazılan tefsirler, Kur'an'ı anlama ve yorumlamada uygulanan ...usul ve başvurulan bilgi kaynakları bakımından çeşitlilik arz etmiştir. Bu çeşitliliğin belirleyici unsurları, rivayet veya dirayete verilen öncelik, ...dirayette hakim olan anlama ve yorumlama kaynağı ve ölçütüyle uygulanan sistematik olmuştur. Birazdan tefsir çeşitleri, özellikleri ve örneklerini kısaca gözden geçireceğiz. 1. Rivayet Tefsirleri Bir ayeti anlamada güçlük ortaya çıktığında, doğru manasını ayetten ilahi muradın ne olduğunu öncelikle Kur'an'a sormak gerekir. Bu, ayeti açıklayan başka ayetlerin olup olmadığını araştırmak demektir. Bu soruyla aranan bulunamazsa ikinci başvuru kaynağı Hazreti Peygamber'dir onun çağında yaşamayanlar, kendisine doğrudan sorma imkanından mahrum olanlar da maksatlarına hadisler ve sahabe rivayetleriyle ulaşabileceklerdir. Tefsirle ilgili sahabe rivayetleri, söylediklerini Resulullah'tan işitmiş olmaları ihtimalinden dolayı özellik kazanmaktadır. Sahabeden sonra gelen neslin, tabiinin rivayetleri de nispeten zayıf da olsa, aynı ihtimali taşıdığı için farklı bir değere sahip görülmüştür. Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'a, hadislere, sahabe ve tabi'in rivayetlerine dayanarak anlama ve yorumlama usulünün ürünü olan tefsirlere, rivayet tefsirleri, tefsir bir rivayet veya nakle dayanan tefsir, tefsir bilme sur denilmektedir. Bu çeşit tefsirin meşhur örnekleri, Muhammed bin Cerire Taberinin Camiül beyan an ile Ay'il Kur'an, İbn Kesir'in Tefsirü'l-Kur'an veya Fethül beyan fi Makasidil Kur'an, Süyûtî'nin Eddürül Mensur fit Tefsiri bil Mensur isimli eserleridir. Rivayet tefsirleri bir kısmı senet yönünden zayıf olan açıklayıcı rivayetler yanında dil bilgisine de dayanmakta ayrıca ayetlerden içtihat yoluyla çıkarılan hükümlere yer vermektedir. 2. Dirayet veya Rey tefsirleri Dirayet ve Rey, akla ve içtihada dayalı anlayış ve görüş demektir. İslam sayesinde Arap dili yayılmaya başlayınca, bir yandan bu dilin saflığını korumak, Diğer yandan yabancıların sahih Arapçayı öğrenmelerine yardımcı olmak üzere lügat ve dil bilgisi kitapları yazıldı, Arap olmayan kavimler Müslüman oldukça farklı kültürler Arap kültürüyle çatışır ve karışır hale geldi. Yunan ve Hint düşüncesine ait eserler Arapçaya tercüme edilince İslam'la bu düşünceler arasındaki çatışmalara farklı boyutlar eklenmiş oldu. Yabancı düşünceleri ve inançları reddetmeye veya İslami olanla uzlaştırmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Düşünce okulları, mezhepler ortaya çıktı. Yeni coğrafyalara ve kültür ortamlarına giren İslam, buralarda yaşayan insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere yorumlandı, içtihat yoluyla genişledi ve fıkıh mezhepleri ortaya çıktı. Kur'an'ın yönlendirdiği züht hayatı, başka düşünce ve kültürlerin de etkisiyle, teorisi, pratiği ve farklı okullarıyla tasavvufun doğmasına zemin hazırladı. Bütün bu gelişmeler tefsir faaliyetini de etkiledi. Kur'an'ı yalnızca rivayete ve dile dayanarak açıklamak yerine, bunları da ihmal etmeksizin, içtihada, akla, ilham ve keşfe, benimsenmiş düşünce ve inanca, ayrıca mezheplerin tercih ve inançlarına göre, Bunları esas alan, bunlara dayanan, bazen bunlara öncelik verip, ayetleri bunlara uyarlayan yorumlar yapılmaya, tefsirler yazılmaya başlandı. Bu tefsirlerin genel adı olarak rey tefsiri, et tefsir bir rey deyimi kullanılmaktadır. Re ile Kur'an'ı tefsir etmenin caiz olup olmadığı konusundaki tartışmaya dayalı olarak rey tefsirlerinin makbul olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrıldığı görülür. Makbul olan rey tefsiri, Kur'an'ı doğru anlamak için gerekli bulunan ve bu maksatla başvurulan ilimlere, özetle lugat, gramer, nazari edebiyat, kıraat, kelam, fıkıh usulü, esbab-ı nüzul, dinler ve peygamberler tarihi, nasih, mensuh, ayetleri açıklayan hadisler ve Allah vergisi anlama kabiliyetine dayanılarak yapılan tefsirdir. Makbul tutulmayan rey tefsiri ise ya ilmi yetersiz kişilerin yaptıkları ya da Kur'an'ı doğru anlamaktan ziyade önceden benimsenmiş bir inanç ve düşünceye göre onu yorumlamaya ve uyarlamaya yönelik çabalarla yapılan tefsirdir. Sünnilere göre Makbul Rey tefsirlerinin en meşhurları, Ebu Mansur el-Maturidi'nin Tevilatül Kur'an Mahmud bin Ömer Zemahşerinin Muhtezile mezhebine göre yazılmış bazı kısımlar dışında El-Keşşaf, Fahrettin er Razi'nin Mefatihül Gayb, Abdullah bin Ömer el-Beyzavi'nin Envarü Tenzil isimli eserleridir. 3. İki metodu cem eden tefsirler Yemenli sünni fıkıhçı ve tefsirci Şevkani'nin Fethül Kadir isimli tefsiri ile İranlı çağdaş düşünür Muhammed Hüseyin Tabatabai'nin El-Mizan Fi Tefsiril Kur'an isimli eseri dirayet ve rivayet usullerini cem eden tefsirlere iki önemli ve başarılı örnektir. Bu müellifler ayetleri sistemli ve devamlı olarak Önce dirayet yoluyla sonra özel bölümünü satır başı veya rivayet araştırması bölümü gibi bir başlıkla ayırmak suretiyle rivayet usulüne göre tefsir etmişlerdir. 4. Tasavvufi işari tefsirler. Tasavvuf literatüründe işaret terimi maksadı söz aracılığı olmadan başkasına bildirme, ibare ile anlatılamayan Yalnızca ilham, keşf gibi yollarla elde edilmiş, bilgi ve sezgi sayesinde anlaşılabilecek kadar gizli olan mana ve bunun gibi şekillerle tanımlanmış, sufinin kalbine doğduğu kabul edilen ilham ve işaretlere dayanarak ayetlerin yorumlanmasına da işari veya tasavvufi tefsir denilmiştir. Söz konusu gizli anlamları kavramanın yolu olarak görüldüğü için tasavvuf da işaret ilmi olarak kabul edilmiştir. Sufilere göre Kur'an'daki kelime ve cümlelerin ilk bakışta akla gelen dış, zahir anlamlarından başka bir de bunların derununda bulunan iç, batın manaları vardır. Bu manaya ulaşmak, bilgi birikimi ve tefekkür kabiliyetinin yanında ahlaki olgunluğu da gerektirir. Kur'an'ın dış anlamını Arapça bilenler, iç anlamını yakin ehli olan arifler bilirler. Sufiler işaret yoluyla çıkarılan mananın geçerli sayılması için bunun zahiri manaya aykırı düşmemesini gerekli görürler. Ancak bu temel kurala aykırı işari yorumlar da yapılmıştır. Mesela Muhyiddin İbnül Arabi, Bakara suresinin 6. ayetinde geçen Allah'ı inkar edenler ifadesini Allah sevgisiyle dolup taşan gönüllerini dış dünyaya kapatanlar şeklinde açıklamakta, ve söz konusu ayetin bütününü zahiri anlamın tam tersi bir anlayışla yorumlamaktadır. Öte yandan i̇bnül Arabi'den itibaren işari tefsirlerde varlık ve bilgi teorisi gibi soyut felsefi konulara da yer verilmiştir. Özellikle geç dönemlerde yazılan işari tefsirlerde ulûmi garîbe, occult arts denilen esrarengiz bilgilere dair literatürün de etkisi görülür. Taşköprüzade, havass Kur'an, havass Huruf, Cefr gibi konulardan bahsederken esrarlı ilimlerle Kur'an arasındaki ilişkiye de temas eder. Mutasavvıfların bazı batınî ve işari yorumları, Kur'an'ın lafzına ve manasına uygun düşmediği, Arap dili ve edebiyatı kurallarına uymadığı gibi gerekçelerle hem ulema hem de ılımlı sufiler tarafından eleştirilmiştir. Haris el-Muhasibi'nin Ebu Zür'a ed-Dımaşki'nin nefisle ilgili işari mahiyetteki açıklamalarını bid'at ve dalalet saydığı söylenir. Serraç, hatalı, laubalice ve tahrif niteliğinde işari yorumlar bulunduğunu belirtir ve bu yorumları Allah'a iftira olarak değerlendirir. Hadis alimi İbn-i Salah, Zerkeşi, Zehebi gibi alimler de işari tefsire eleştiride bulunmuşlardır. Zehebi, genel olarak takdir ettiği Sülemi'nin yorumlarında asla caiz olmayan unsurlar da bulunduğunu, bazı alimlerin zındıklık işareti saydıkları bu tür yorumların karmatiilerin tahriflerinden ibaret olduğunu savunur. İbni Teymiye, genel olarak işari tefsirleri sakıncalı bulmakla birlikte bazı tasavvufi yorumların batınilerin tevillerine benzediğine dikkat çeker. İbnü'l Arabi ve izleyicilerinin batıni ve işari yorumlarına yöneltilen itiraz ve tenkitler ise çok daha ağırdır. Hatta Ali el-Kari, Alaeddin el-Buhari, Bikai gibi alimler İbnü'l Arabi'nin yaptığı yorumların küfür ve ilhad olduğunu ileri süren eserler yazmışlardır. Buna karşılık Abdurrezzak Kaşani, Din Abdurrahman Cami, Davudi Kayseri, Abdullah Bosnevi ve Bali Efendi gibi Fusulül Hikem şarihleri ise İbnü'l Arabi'yi ve izleyicilerini savunmuşlardır. Tasavvufi mahiyette tefsir yazan ilk kişinin İbn Ata olduğu kabul edilir. Ancak onun eseri günümüze kadar ulaşmamıştır. Ebu Abdurrahman es-Sülemi ve Ebu Nasres Serracın bu eserden yaptıkları alıntılar Paul Nevi tarafından bir araya getirilerek yayımlanmıştır. Sehr bin Abdullah et Tüsteri'ye nispet edilen Tefsirül Kur'anil Kur'an-il Azim her sureden bir veya birkaç ayetin tefsirini içerir. Ebu Abdurrahman es Sülemi'nin Hakaikut Tefsiri, Sufilerin çeşitli ayetler hakkındaki yorumlarını bir araya getirmesi bakımından büyük önem taşır. Abdülkerim el-Kuşeyri Sülemi'nin Hakaiqu't Tefsiri başta olmak üzere önceki işari tefsirlerden de yararlanarak Letayiful İşaratı telif etmiştir. Kaşani'nin Tevilatül Kur'an, Sadrettin Konevi'nin İcazül Beyan fi Tevîli Ümmil Kur'an, Ebul Berekat Cemalettin Essefedi'nin Keşfül Esrar ve Hetkül Ester, Nizamettin Hasan bin Muhammed En-Nisaburi'nin Garayibül Kur'an Fi Regayi Bil Furkan ve Abdurrahman-ı Tefsirül tefsir Camii adlı eserleri kayda değer tasavvufi tefsirlerdendir. Osmanlı döneminde yaşayan mutasavvıflar da selefileri gibi Kur'an'ın tamamına veya bir kısmına çok sayıda işari tefsir yazmışlardır. Bunların en kapsamlısı ve en çok ilgi göreni İsmail Hakkı Boursevi'nin Ruhul Beyan isimli eseridir. Kıymetli dinleyenler, Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızın ön söz bölümündeki başlıklardan yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun.